51. kaset. Ağožu bıllāhi min al وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ Yaptıkları şeylerin kötülükleri o kafirlere görünmüş ve alay edip durdukları şeylerde kendilerini kuşatmıştır.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 ''Zalikum bi ennekumu attekhaztum âyâti illâhi huzûen ve garratkumul hayâtu add-dunyâ.'' ''Fel yevme lâ yukhracûne minhâ ve Onlara denir ki, ''Sizin bugününüze kavuşmayı unuttuğunuz gibi, bugün biz de sizi unutacağız.'' Sizin varacağınız yer ateştir ve sizin için yardımcılar da yoktur. Bu sizin Allah'ın ayetlerini alaya almanızdan ve dünya hayatının sizi aldatmasından dolayıdır. Artık bugün onlar ateşten çıkarılmayacaklar ve özürleri de kabul edilmeyecektir. Bilillahil hamdu rabbis Hamd göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ve lehül kibriyetu fis semawati ve'l ardı ve hakim. Göklerde ve yerde büyüklükte yalnız O'na aittir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Ahkaf Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 35 ayettir. Ahkaf, rüzgarların meydana getirdiği kum tepeleri anlamına gelir. Genellikle Ağd kavminin yaşadığı, Güney Arabistan'daki bir bölge karakter itibariyle, böyle kum tepecikleriyle dolu olduğundan, o bölgeye Ahkaf adı verilmiş. Bu surede onlardan söz ettiği için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim Hamim Tenzilul kitabı minallahil azizil hakim Amin. Bu kitabın indirilişi çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır. مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِمْ مُسَمَّا وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَمَّا biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خلقوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السماوات أتوني بكتاب مِنْ قَبْلِ هَذَا أو أثاره اَوْ اَفَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ Ey Muhammed! De ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortaklıkları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz, bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin. O, kimi yaduğunun Allah'a değil, onun Allah'a değil, onun Allah'a değil, onun Allah'a değil, onun Allah'a değil, onun Allah'a Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara tapan kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً Kıyamet günü insanlar bir araya toplandıkları zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler ve onların kendilerine tapmalarını inkar ederler. Ve izâ aleyhim âyâtun bayyinâtun kâlallezînekferû lilhaqq lemme câehum kâlallezînekferû اَلَمَّ جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ Bizim ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman inkar edenler, kendilerine gelen hak kitap için, ''Bu apaçık bir büyüdür.'' dediler. Am yiyolun, iftirağı, kul iftiraytuhu, falatemlukun li min Allahi şeyan, hu ağlamu bma tu fi zon fihi, hu ağlamu bma tu fihi kfabhi şehidan, bini ve Yoksa onu Muhammed uydurdu mu? diyorlar. Sen de ki, eğer onu ben uydurmuşsam, Allah'tan bana gelecek cezayı savmaya sizin gücünüz yetmez. O sizin yaptığınız taşkınlıkları daha iyi bilir. Sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.'' Qul ma kuntu bedeam min al-Rusul ve ma aderi وَمَا أَدَرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ اِنْ اَتَّبِعُ مَا يوحى إلي وَمَا أنا إلا نذير مبين. Ey Muhammed! De ki, ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben ancak bana vahyedilene tabi oluyorum. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Ul eraytum in kana min indillahi ve kefertum bihi ve shahida shahid ve şahid şahidun min bani israile ala mislihi fa amanu ve istakbartum inna allaha la deki ne dersiniz eğer bu kuran allah tarafındansa ve siz de onu inkar etmişseniz bununla birlikte İsrail oğullarından bir şahit de onun bir benzerini Tevrat'ta görüp inanmışken siz hala büyüklük taslarsanız haksızlık etmiş olmaz mısınız şüphesiz ki Allah zalim bir topluluğu doğru yola iletmez ve قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقنا إليه وإذ لم يهتدوا به فساقلون هذا افك قديم İnkar edenler iman edenler için eğer İslam'da bir hayır olsaydı, onlar onu kabulde bizi geçemezlerdi, derler. Kur'an'la kendileri doğru yola girmedikleri için de, bu eski bir yalandır, diyeceklerdir. وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُهَيْمِنٌ عَلَيْهِ ۚ قُلْ Kur'an'dan önce de bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı Tevrat vardı. Bu Kur'an ise zulmedenleri uyarmak, iyilik yapanları müjdelemek için Arap lisanıyla indirilen ve kendinden öncekileri tasdik eden bir kitaptır. İnnellezîne <gülüyor> kâlû Gerçekten Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dosdoğru olanlara gelince onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ulâika <gülüyor> cenneti İşte onlar cennetliklerdir. Yaptıklarına karşılık orada ebedi olarak kalacaklardır. Vowcayna insanı bivaldeyih ihsanan hamletti ammuhu kırha ve vodgattu kırha ve vodgattu kırha ve hamlühü ve fıcaluhu إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أربعين سَنَةً قَالَ ربي أوزعني أن أشكر نعمتك "Oal Rabb, özğünü, an aşkura nimetek, Lati, anımta aliye, ve ala waliday, وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ Biz insana, ana ve babasına iyilik yapmayı tavsiye ettik. Anası onu zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınmasıyla sütten kesilme süresi otuz aydır. Nihayet insan olgunluk çağına ulaşıp kırk yaşına geldiğinde der ki, Ey Rabbim! Bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi ve senin hoşnut olacağın salih amel işlememi ilham et. Benim neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tövbe edip sana yöneldim ve ben gerçekten Müslümanlardanım Ulâika'l-lezîne netekabbelu anhum ve netecâvezu an وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ İşte yaptıklarının en güzelini kendilerinden kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara vaat edilmiş olan dost doğru bir sözdür. Vallazi qala li validayhi ufl lakuma atidanni an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli wa وَهُمَا يَسْتَغِيْثَانِ اللّٰهَ وَيْلَكَ آمِنْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا فَيَقُولُ مَا هَذَا اِلَّا أَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ Ana ve babasına öf siz beni öldükten sonra tekrar dirilip kabrimden çıkarılmakla mı tehdit ediyorsunuz? Oysa benden önce nice nesiller gelip geçmiştir diyen kimseye, ana ve babası Allah'a sığınarak, yazıklar olsun sana, gel iman et, şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir dedikleri halde, bu Kur'an öncekilerin masallarından başka bir şey değildir diyordu. Ule İkaları olanlar, onların kıyametinde onları kıyametin sonunda kıyametin sonunda kıyametin sonunda kıyametin sonunda kıyametin işte onlar kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları içerisinde haklarında azap vaadi gerçekleşmiş olan kimselerdi. Onlar gerçekten hüsrana uğramışlardır. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah onlara yaptıklarının karşılığını tam olarak verir. Onlara haksızlık edilmez. Ve o gün, inkâr <gülüyor> edenler ateşe sevk edilir. Dünya hayatınızdaki nimetleriniz gitti. Onların tadını çıkardınız. فَالْيَوْمَ تُجَزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا İnkar edenler ateşe sürüldükleri gün onlara siz dünya hayatınızda bütün güzel şeylerinizi harcadınız onların zevkini sürdünüz Artık bugün yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanız ve yoldan çıkmış olmanızdan dolayı aşağılayıcı bir azapla cezalandırılacaksınız denir. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ Alla teğbudo illa Allah. İni, iḫafu alaykom ada bir <gülüyor> yomun Ey Muhammed, Ad kavminin kardeşi Hud'u hatırla. Hani o ahkaf denilen yerde kavmi uyarmıştı. Ondan önce ve sonra da nice peygamberler gelip geçmiştir. Hud kavmine, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Çünkü ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum demişti. قَالُوا <gülüyor> اَجِئْتَنَا onlar, sen bizi ilahlarımızdan çevirmek için mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerden sen, haydi, o bizi tehdit ettiğin azabı getir dediler. <gülüyor> قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ ve اللّٰهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا اُرْسِلْتُ بِهِ وَلَاكِنِّ اَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ Hud, o azabın ne zaman olacağına dair bilgi Allah'ın yanındadır. Ben size kendisiyle gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik yapan bir kavim olarak görüyorum, dedi. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقَبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيْحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى اِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَٰلِكَ نَجَزِي الْقَوْمَ الْمُجَرِمِينَ O azabı, vadilerine doğru yayılan bir bulut halinde gördükleri zaman, bu bize yağmur yağdıracak, yaygın bir buluttur dediler. Hud ise, o sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. O bir rüzgardır ki içerisinde acı bir azap vardır. O rüzgar Rabbinin emriyle her şeyi yıkar, mahveder, dedi. Nihayet helak oldular ve evlerinden başka hiçbir şey görülmez oldu. İşte biz günahkar kavmi böyle cezalandırırız. وَلَقَدَ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِمَّ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبَصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ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 Kenuyaca had bi Eillehi veabihimubizi Andolsun ki biz onlara size vermediğimiz imkanlar vermiştik. Onlara kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri onlara hiçbir fayda sağlamadı. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlardı. Alay etmekte oldukları şey de onları sarıp kuşattı. Ant Andolsun ki biz sizin etrafınızda bulunan birçok memleketleri helak ettik. Belki Hakk'a dönerler diye ayetlerimizi çeşitli şekillerde açıkladık. Felâlâ neṣrahum ellezîne ettehuzû min dûni llâhi qurbânen âliheten bel ḍallû anhum ve zâlike Allahı bırakıp da kendilerine yakınlık sağlamak için edindikleri ilahları onlara yardım etseler diye ya. ama hayır Aksine onlardan kaybolup gittiler. İşte bu onların yalanları ve uydurup durdukları iftiralarıdır. وَإِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا اَنْصِتُوا فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا اَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِر۪ينَ Ey Muhammed! Hani biz cinlerden bir grubu Kur'an'ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Onlar Kur'an'ı dinlemek için hazır bulundukları zaman birbirlerine susun dediler. Kur'an'ın okunması bitince de birer uyarıcı olarak kavimlerine döndüler. Qalû yâ qawmənâ inne semi'nâ kitâben unzile min ba'di Mûsâ musaddıqan limâ beyne yedeyhi yehdî ilal hak Yehdi ila al-Hak ve ila tariqı müstakim. Ya qo'mana, aji bu dâyi Allah ve âminu bhi, yöfirlakum min zünub onlar kavimlerine şöyle dediler. Ey kavmimiz! Gerçekten biz, Musa'dan sonra indirilen ve kendisinden öncekileri tasdik eden bir kitap dinledik. O kitap, gerçeği ve doğru yolu gösteriyor. Ey kavmimiz! Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki, Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi acı bir azaptan korusun. وَمَنْ لَا يُجِبَ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا اُولَٓئِكَ فِي ضَلَالٍ مبين. Her kim Allah'ın davetçisine uymazsa bilsin ki, Yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Onun Allah'tan başka dostları da yoktur. İşte onlar apaçık bir sapıklık içerisindedirler. اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يُحْيَ الْمَوْتَىٰ Blaa, innehu, alla kelli şeyin kadir. Onlar gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmüyorlar mı? Evet, şüphesiz ki onun her şeye gücü yeter. Ve yeme yaradılar. Kafirlerin yanına gelenler, kafirlerin yanına gelenler, kafirlerin yanına gelenler, kafirlerin yanına gelenler, kafirlerin yanına gelenler, kafirlerin yanına ateşe sürüldükleri gün onlara bu gerçek değil miymiş denir. Onlar da Rabbimiz hakkı için gerçekmiş derler. Allah onlara o halde inkar ettiğinizden dolayı şimdi tadın azabı der. فَصْبِرْكَ مَا صَبَرَ أُولُوْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا اِلَّا سَاعةً مِنْ نَهَارً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 Hiç yoldan çıkan fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi? Muhammed suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 38 ayettir. Surenin ikinci ayetinde Peygamber Efendimizin ismi açıkça zikredildiğinden surede bu atla anılmıştır. Sure içerisinde müminlerle kafirlerin durumları anlatılmakta. Müminlere vaat edilen cennetin özelliklerine dikkat çekilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine kefru ve an sabilillahi İnkar edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların amellerini Allah boşa çıkarır. İman edip salih amel işleyenlerin ve Rableri tarafından bir gerçek olarak Muhammed'e indirilen kitaba inananların kötülüklerini Allah örter ve durumlarını düzeltir. ذَٰلِكَ بِأَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا Bu inkar edenlerin batıla uymaları ve iman edenlerin de Rablerinden gelen gerçeğe tabi olmalarından dolayı böyledir. İşte böylece Allah insanlara kendi misallerini anlatır. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الْرِقَابِ حَتَّى اِذَا اَثْخَنْتُمُهُمْ Fşudul vefa, fämma men bğdû, fämma fedâ an hatta tâzg al harb âuzar ha. Zâlîk, vâleu yşâ allâhu lan tâsır minhum, Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun. Nihayet onlara üstün geldiğiniz zaman bağı sıkı bağlayıp esir alın. Sonra harp ağırlıkları bırakılıp savaş bitince de onları ya karşılıksız olarak ya da fidyeyle salıverin. Allah'ın emri budur. Eğer Allah dileseydi, onlardan başka türlü de intikam alırdı. Fakat böyle olması sizi birbirinizle denemek içindir. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların amellerini asla boşa çıkarmaz. Allah onları doğru yola iletecek ve durumlarını düzeltecektir. وَيُدَخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ Onları kendilerine tanıttığı cennete koyacaktır. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ Ey iman edenler! Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar. İnkar edenlere gelince, onlar yüzüstü yıkılsınlar. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır. Bu onların Allah'ın indirdiklerini beğenmediklerinden dolayıdır. Allah da bunun için onların amellerini boşa çıkarmıştır. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبَلِهِمْ دَمَّرَ Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Allah onların kökünü kazımıştır. Bu kafirler için de onların başına gelenlerin benzerleri vardır. Bu böyledir. Çünkü Allah iman edenlerin yardımcısıdır, inkar edenlerin ise yardımcısı yoktur. ''İn Allah yudakhil الذين ámanوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار'' ''والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم'' Şüphesiz ki Allah iman edip salih amel işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. İnkar edenlerse dünyada zevk edip geçinirler. Hayvanların yediği gibi yerler. Onların varacakları yer ateştir. وَكَأَيِّمْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَةِكَ اَلَّتِي اَخْرَجَتْكَ اَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ Ey Muhammed! Biz seni yurdundan çıkaran şehirden daha kuvvetli olan nice şehirlere helak ettik. Onların hiçbir yardımcıları olmadı. أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا اَهْوَاءَهُمْ Rabbi tarafından apaçık bir delil üzerinde bulunan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilen kimse gibi olur mu? Onlar heveslerinin peşine düşmüşlerdir. مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفا وأنهار من عسل مصفى ve onlara onların Rabbinden kurtulmak için onlara <gülüyor> Kötülükten sakınanlara vaad edilen cennetin durumu şöyledir. Orada bozulmayan temiz sudan ırmaklar, Tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar Ve süzme baldan ırmaklar vardır. Onlar için cennette bütün meyvelerden vardır. Bir de Rablerinden bağışlanma vardır. Bunların durumu ateşte ebedi olarak kalacak olan Ve bağırsaklarını parçalayacak kaynar su içirilen kimsenin durumu gibi olur mu? وَمِنْهُمْ استمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انثا اولائك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهوائهم. Ey Muhammed! Onlardan seni dinlemeye gelenler de var. Senin yanından çıktıkları zaman kendilerine ilim verilen kimselere alay yoluyla biraz önce ne demişti diye sorarlar. İşte onlar Allah'ın kalplerini mühürlediği kimselerdir. Onlar sadece kendi heveslerine uyarlar. وَالَّذ۪ينَ اَحْتَدَوْزَادَهُمْ هُدَوْا وَآتَاهُمْ Doğru yola girenlere gelince, Allah onların hidayetlerini arttırmış ve onlara kötülükten sakınma çarelerini vermiştir. Fehl ya zurna illa saat an taatihu baghten, فَاَنَّا لَهُمْ اِذَا Onlar kıyamet saatinin kendilerine ansızın gelmelerinden başka bir şey mi bekliyorlar? Şüphesiz onun alametleri gelmiştir. Artık kıyamet kendilerine gelip çatınca ibret almaları neye yarar? Alelem en neule ile he ille Allahu veste ufirli de bir kevalil mumininevel mumine Vallahu ya Ey Muhammed, bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendi günahın için, hem de mü'min erkekler ve mü'min kadınlar için, Allah'tan bağışlanma dile. Allah, sizin gezip dolaştığınız yeri de, duracağınız yeri de bilir. وَقولُوا الذيذينَ آمَنُوا لَل نُزذِلَ سُورَة فَإِذَا أزِلَ سُرَةُم محُحكَمَةُ وَذُكِرَ فيِي هلَا القِتَالُ رَأيتَ الذيذينَ فِي قُلُ Rêyet el-lâzîn fi qulubîm merradîyên zrûn elâyk nazar el-mâşî elahi min el-mût fâulâ lêhm tâ'at ve qolû m'arûf fâ ida âzam el-âmûr İman edenler, keşke cihat hakkında bir sure indirilse derlerdi. Ama hükmü açık bir sure indirilip de, içerisinde savaş zikredilince, kalplerinde hastalık olanların, ölüm korkusuyla baygınlık geçiren bir kimsenin bakışı gibi sana baktığını görürsün. Oysa onlar için en uygun olan, itaat ve güzel söz söylemekti. Sonra iş kesinleşince, Allah'ın emrine sadakat gösterselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Demek siz iş başına gelecek olursanız, yeryüzünde bozgunculuk çıkaracaksınız ve akrabalık bağlarınızı koparacaksınız öyle mi? Ulazim. İşte onlar Allah'ın lanetlediği kulaklarını sağır gözlerini kör ettiği kimselerdir. em Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitleri mi var? İnnellezîne irtaddû alâ edbârihim min ba'di mâ tabayyana lehum el-hudâ eş-şeytânu sawwala lehum Gerçekten doğru yol kendilerine açıkça belli olduktan sonra gerisin geri küfre dönenlere Şeytan kötülüklerini güzel göstermiş ve onları uzun emellere düşürmüştür. Çünkü onlar Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselere bazı işlerde biz size itaat edeceğiz demişlerdi. Oysa Allah onların gizlediklerini biliyordu. ve <gülüyor> Melekler onların yüzlerine ve arkalarına vurarak canlarını alırken durumları nasıl olacak? ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوا Bu, onların Allah'ı gazaplandıran şeylere uymaları ve O'nun rızasına sebep olacak şeyleri beğenmemelerinden dolayıdır. Allah, onların amellerini boşa çıkarmıştır. اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ Yoksa kalplerinde hastalık olanlar Allah'ın kinlerini hiç ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِس۪يمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ ف۪ي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ Ey Muhammed! Eğer biz dileseydik, onları sana gösterirdik. Sen de onları yüzlerinden tanırdın. Ant olsun ki, sen onları konuşma tarzlarından da tanırsın. Allah bütün yaptıklarınızı bilir. وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ki biz içinizden cihad edenlerle sabredenleri ortaya çıkarıncaya ve yaptıklarınızla ilgili haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi deneyeceğiz. İnna ladin kafaro ve cddu an sabil Allah ve shaqq al Rasul min bagdi ma tabiyn alhumul Huda ley ydrullah Şüphesiz ki inkâr edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine doğru yol açıkça belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler, Allah'a hiçbir zarar veremeyeceklerdir. Allah, onların yaptıklarını boşa çıkaracaktır. Ey iman edenler Allah'a itaat edin Peygambere itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ Şüphesiz ki, inkar edenlere, Allah yolundan alıkoyanlara, sonra da kafir olarak ölenlere gelince, Allah onları asla bağışlamayacaktır. فَلَا تَهِنُوا وَتَدَعُوا إِلَى السَّلْمِ Sakın gevşemeyin ve üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. O sizin amellerinizi eksiltmeyecektir. İnna al-hayat dunya l-ıbū wal Ve in t-üminū ve t-taqū y ve la y-sal-kum a Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer iman eder, kötülükten sakınırsanız. Allah size mükafatınızı verir ve sizden mallarınızı tamamen harcamanızı da istemez. <gülüyor> Eğer sizden onların tamamını isteyip de sizi zorlasaydı cimrilik edecektiniz. Bu da sizin kindenizi ortaya çıkaracaktı. <gülüyor> tüm heaular etu dagonl tofuk fi sabili Allah fa min kum maya bxl fa min kum maya bxl ve وَاللّٰهُ الْغَن۪يُّ وَاَنْتُمُ İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılan kimselersiniz. İçinizden kiminiz İçinizden kiminiz cimrilik ediyor. Ama cimrilik eden ancak kendi zararına cimrilik eder. Allah zengindir, sizse fakirsiniz. Eğer siz haktan yüz çevirirseniz, Allah yerinize başka bir kavim getirir. Sonra onlar sizin gibi olmazlar. Fetih Suresi Bu sure Medine devrinde inmiştir. 29 ayettir. İçerisinde fetihten söz edildiği için sure bu adla anılmıştır. Bu sure, Müslümanlarla müşrikler arasında yapılan Hudeybi'ye antlaşmasından sonra, Müslümanlar üzüntü içerisinde Medine'ye dönerken inmiş, onlara Mekke'nin yakında fethedileceğini müjdelemiş, böylece üzüntüleri sevince dönmüştür. Gerçekten de bundan kısa bir zaman sonra, Mekke, Müslümanlar tarafından fethedilmiştir. Bismillahirrahmanirrahim inna fatahna laka fathan mubine. ey muhammed gerçekten biz sana apaçık bir fetih verdik li yufir <gülüyor> laka allahuma taqaddama min dza bik ve ma taahhara ve yutimmu ni'metuhu alayk وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَق۪يمًا Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar, sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola iletir. وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَز۪يزًا Allah sana şanlı bir zaferle yardım eder. O, kudretiyle, kudretiyle, kudretiyle, kudretiyle, kudretiyle, kudretiyle, kudretiyle, kudretiyle, kudretiyle, kudretiyle, kudretiyle, kudretiyle, kudretiyle, kudretiyle, kudretiyle, kudretiyle, İmanlarını kat kat arttırmaları için müminlerin kalplerine huzur ve güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin ordusu Allah'ındır. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. لِيُدَخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِينَ ف۪يهَا وَيُكَفِّرَ anhum سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظ۪يمًا Allah, mü'min erkeklerle mü'min kadınları altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedî olarak kalacakları cennetlere koyar ve onların günahlarını örter. İşte Allah katında büyük kurtuluş budur. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوء Allah hakkında kötü zan besleyen münafık erkeklerle münafık kadınları ve müşrik erkeklerle müşrik kadınları azaba uğratır. Onların kötülükleri kendi başlarına dönecektir. Allah, Onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve cehennemi onlar için hazırlamıştır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. <gülüyor> Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. İnne <gülüyor> Gerçekten biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Li tu'minû ve resûlihi ve tu'azzirûhu ve ve ve Ey insanlar Böylece siz Allah'a ve peygamberine inanırsınız. O'nun dinine yardım edersiniz ve O'na saygı gösterirsiniz. O'nu sabah ve akşam tesbih edersiniz. 52. Kaset Euzubillahimineşşeytanirracim <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim <تصفيق> ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نقث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما اي محمد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 sa, "Kululakl Muxallifun, min Al-Ağrab, şıvaltına, amalına ve ahlına, fes Taufirlana. Yıqulun, b al Kul famen yameliku lakum minallahi shay'en in arada bikum darran aw arada bikum nafa bel kanallahu bima taamalon khabira Bedevilerin savaştan geri kalanları sana bizi mallarımız ve ailelerimiz seninle gelmekten alıkoydu. Onun için sen bize mağfiret dile diyeceklerdir.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 بل ظننتم ان ليا قال الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم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 وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَاِنَّا Her kim Allah'a ve Peygamberine inanmazsa bilsin ki biz kafirler için alevli bir ateş hazırlamışızdır. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا هذا النَّتْبَعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يبدلوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كذلكم قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَ نَا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 Ama aksine onlar pek az söz anlayan kimselerdir. Ülil Muhallifin min al-İrabı sətudağon ila qawmin ülil Bäsin şedidin tuqatilon hüm, öyüslimun. فَاِنْ تُطِيْعُوا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا وَاِنْ تَتَوَلَّوْكَ مَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَل۪يمًا Ey Muhammed! Bedevilerden savaştan geri kalanlara de ki, siz çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağrılacaksınız.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 وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ يُدَخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبَهُ عَذَابًا أَل۪يمًا Savaşa katılmamakta kör olana bir vebal yoktur. Topala ve hasta olana da bir vebal yoktur.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 Fenzela's ve athabhum fethen qareeba ve maganim kaseeraten ye'khudunaha Allahu Ey Muhammed andolsun ki Allah Hudeybiye'de o ağacın altında sana beyat ettikleri zaman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 Bundan başka sizin gücünüzün yetmediği ve Allah'ın sizin için ilmiyle kuşattığı ganimetler de vardır. Allah'ın her şeye gücü yeter. Eğer inkar edenler Hudeybiye'de sizinle savaş yapsalardı, mutlaka arkalarını dönerlerdi sonra bir dost ve yardımcı da bulamazlardı. Sunnetullah'ın ki kad min ve lan Allah'ın önceden beri gelip geçmiş olan kanunu budur. Sen de Allah'ın kanununda hiçbir değişiklik bulamayacaksın. وَهُوَ الَّذ۪ي كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ bi بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَذْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ Sizi onlara galip kıldıktan sonra, Mekke vadisinde onların ellerini sizden sizin ellerinizi onlardan çeken Allah'tır. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görür. HUMUL LEZİNE KEFERÜ VE SADDUKUM Anil MESJİDİL Haram VEL HEDYE MEĞKÜFEN EN YABLUĞA MEHILLAH وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ ف۪ي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبَنَا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ Onlar inkar eden, sizi Mescidi haramdan,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 Acı bir azapla cezalandırırdık. İth j'al al-läthin kafaru fi qulubihim al-hamiyat hamiyat al-jahiliyat, f'anzal Allahu ala Fe Z Allahu sekineteهُ عَلَ رَuliه وَعَلَ الْ المُؤمنين وَأَزَهُ keimeَت q vekennu ehَّ bi he ve eh وَ Hani inkar edenler kalplerine taasubu cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi de.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 ''Lقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم.''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 Allah sizin bilmediğiniz şeyleri bildi de Mekken'in fetinden önce size yakın bir fetih olan hayberin fetini de ihsan etti. O who the who sent his messenger <gülüyor> with guidance and the truth to be revealed to all religions and Peygamberini hidayet ve hak din ile onu bütün dinlerden üstün kılmak için gönderen odur şahit olarak Allah yeter Muhammedur Resulullah ve'l-lezina ma'ahu eşedda Kan sünjdeyibtğon fâzlem, min Allahı ve rızzı nasıma hım fi yüzjohı hım min âthırı sünjûd. Zâlîk وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغْيِظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا Muhammed, Allah'ın resulüdür. Onunla beraber bulunan kimseler, kâfirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarındaysa çok merhametlidirler. Sen, onları rükû ederken, secdeye varırken görürsün. Onlar, Allah'ın lutfunu ve rızasını isterler. Yüzlerinde secdelerin izleri ve nişanları vardır. İşte bu, onların Tevrat'ta anlatılan vasıflarıdır. İncil'deki vasıflarına gelince,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 Bismillahi l-Rahman l-Rahim. Ya ayiha l-Lazin, âmanu la t'uddum, bina yedei Allah ve Resuluhu, attakullâha. İnna Allâh alim. Ey iman edenler, Allah'ın ve Resulünün huzurunda öne geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir. Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamber'in sesini yükseltmek suretiyle yükseltmeyin ve ona seslenirken de yüksek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 Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gider. İnne ladin yuğuzun acvat them inda Rasulullahu lailik aladin amtahan Allahu kulub them ve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 Sana odaların arkasından bağıranların çoğu, akla ermez kimselerdir. <gülüyor> Eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقُونَ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا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 واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانِ اُولَٓئِكَ Bilin ki aranızda Allah'ın peygamberi vardır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı, Mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde güzelleştirdi. Size inkarı, fasıklığı ve isyanı çirkin gösterdi. İşte doğru yolda olanlar bunlardır. Allahlemmin AllahVallahu Alimun hakim. Bu Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve iltafa tanî min al-mu'minin, qatetelu f'aclıpu فَإِنْ صَلِيحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا التي تبغي حتى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 o saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerlerse, artık siz de aralarını düzeltin ve her işte adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah adaletli davrananları sever. İnemel müminun ikhwatun, ve aclıpü beyne aqxoykum, ve taqulallah la turhamun. Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَاءً يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ ve la telmizu afusakum ve la tenabzu bil alqab bi salismul fusuq bagdel iman ve man lem yatab fa ulaikhumu zallimon ey iman edenler hiçbir topluluk diğer bir topluluğu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 Yaa ay yehal ladin amanu jtenibu kifiranin alznni innabagd alznni ithmu, ve la tjesesu, ve la tjesesu, ve la اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ Ey iman edenler! Zandan çokça sakının. Çünkü zanın bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizliliklerini araştırmayın.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 يا ايها الناس اننا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم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 "Bağdat'te İngilizlerin bir kısmı, İbranilerin bir kısmı, Müslümanların Bedeviler...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 İnne mülûmün, lâzîn âmenû billâhi ve resûlîhi, thumalâm yertabû ve jahedû bî amwalîhim ve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 Ey Muhammed! De ki, siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Yemnunun aleyke en eslemu kul la temnun alayya islamkun belillahu yemnun aleykum en hadakum lil iman in kuntum sadikin Ey Muhammed onlar Müslüman olduklarını senin başına kakıyorlar de ki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 Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür. Kaf suresi. Bu sure Mekke döneminde inmiş olup 45 ayettir. Kaf harfiyle başladığı için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بَالْعَجِبُوا اَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ قَاف Şan ve şeref sahibi Kur'an'a andolsun ki Kâfirler, içlerinden bir peygamber gelmesine şaştılar da, bu şaşılacak bir şeydir dediler. <gülüyor> Biz ölüp toprak olduğumuz zaman mı tekrar dirileceğiz? Bu olması çok uzak bir dönüştür dediler. قَدَ عَلِمْنَا مَا تَنْقُسُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَف۪يظٌ Biz toprağın onlardan neyi eksilttiğini biliriz. Yanımızda her şeyi muhafaza eden bir kitap vardır. Bel kazzabu bil hakku lamma ca'ahum fehum fi Doğrusu onlar hak kendilerine gelince onu yalanladılar. Şimdi onlar karma karışık bir durum içindedirler. Efalem yenzuru ila's sema'i fawqahum keyfe baniyanaha ve zeyyanaha ve ma laha min furuj Onlar üstlerindeki göğe bir bakmazlar mı? Biz onu nasıl bina etmiş ve nasıl süslemişiz? Onun hiçbir çatlağı yoktur. Ve مَدَدَنَاهَا وَأَلْقَيْنَا ف۪يهَا رَوَاسِيَا وَأَنْبَتْنَا ف۪يهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَه۪يجٍ Biz yeryüzünü de döşedik ve oraya sabit dağlar yerleştirdik. Orada her güzel çiftten bitkiler yetiştirdik. تَبَصِرَةً وَذِكْرَا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ Bunları Allah'a yönelen herkes için bir öğüt ve delil olarak yaptık. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاً وَالنَّخْلَ لَهَا طَلْعُ النَّضِيدِ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَا كَذَلِكَ Biz gökten bereketli bir su indirdik. Onunla kullara rızık olsun diye bahçeler, biçilecek taneli ekinler, tomurcukları üst üste dizilmiş Yüksek hurma ağaçları yetiştirdik. O suyla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte dirilip kabirlerden çıkış da böyledir. Kedzebet qablehum qawm-u ve ashab-u ve thamud ve adun ve fir'avnu ve ve ve qawm Onlardan önce Nuh kavmi, Rey halkı, Semut ve Aat kavimleri, Firavun, Lutun kardeşleri, Eyki halkı ve tüm bak kavmi de yalanlamışlardı. Bunların hepsi de peygamberleri yalancı saydılar. Böylece benim azap vadim onlara hak oldu. اَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْ هُمْ ف۪ي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَد۪يدٍ Biz ilk yaratmayla yorulduk mu ki tekrar yaratmayalım? Hayır, onlar yeniden yaratılmaktan şüphe içindedirler. وَلَقَدَ خَلَقَنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبَلِ الْوَر۪يدِ ki insanı biz yarattık. Nefsinin ona ne vesvese verdiğini de biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الْشِمَالِ قَعِيدِ Çünkü sağında ve solunda oturan iki alıcı melek onun işlediklerini kaydeder. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında onu gözetleyip söylediklerini kaydeden bir melek bulunmasın. Ölüm sarhoşluğu nihayet bir gün gerçekten gelir de, insana bu senin kaçmakta olduğun şeydir denir. Zalik Yumu Walayid. Sura yufrülünce işte bu tehdidin gerçekleşeceği gündür. Ve Jaaet Kull Nefsim Mgha Ve Şehid. O gün herkes beraberinde bir sürücü melek ve bir de şahitle gelir. لَقَدَ كُنْتَ ف۪ي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَد۪يدِ Ona, ant ki sen bugünden gaflet içerisindeydin. Biz senin gözünden gaflet perdesini kaldırdık. Artık bugün gözün keskindir denir. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. beraberindeki melek işte bu yanımdaki hazırdır der Elqiya fi cehenneme kulle kaffarin anid men na'il lil hayri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 وَالَقَر۪ينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ كَانَ Onun yanındaki şeytan, Ey Rabbimiz! Ben onu azdırmadım. Fakat o derin bir sapıklık içindeydi der. قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدَ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ Allah, benim huzurumda çekişmeyin. Ben size önceden azap haberini bildirmiştim. Benim huzurumda söz değiştirilmez. Ben kullara zulmedecek değilim, der. يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلٍ تَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ <مِمَّزِيد> Biz o gün cehenneme doldun mu diyeceğiz. O da daha var mı diyecektir. وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ Cennette kötülükten sakınanlara yaklaştırılır zaten uzak değildir. Haza ma tuaduna li kulli awabin hafiz. Men khashi'a'r rahmana bil gaybi ve ja'a bi qalbin munib. Mudahulaha bi salamin zalika yawmul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 orada istedikleri her şey onlarındır katımızda daha fazlası da vardır ve kem ehleknâ kablehum min qorninhum eşedd minhum batşen fenqabu fil bilâdihâl min mahiyus ey muhammed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 Andolsun السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا ki, biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunlukta dokunmadı.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 وَمِنَ الْلَيْلِ فَسَبِّحْهُ السُّجُودِ Geceliğin akşam ve yatsı namazlarını kılarak, namazlardan sonra da vitir ve nafile kılarak onu tesbih et. وَاَسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمِعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ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 Sonunda dönüş yalnız bizedir. يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَس۪يرٌ O gün yer yarılır, insanlar kabirlerinden çabucak çıkarlar. İşte bu bize göre kolay bir toplanmadır. Nehnu e bimeye kulu neveme Te aleyhi bir ceber fedekkir bil qu enimemeyifu Biz onların söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onlara karşı zor kullanacak değilsin O halde sen benim tehdidimden korkanlara Kur'anla öğüt ver.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 فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ اَمْرًا اِنَّمَا تُعَدُونَ لَصَادِقًا وَاِنَّ الدِّينَ Esip savuran rüzgârlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca akıp giden gemilere ve işleri düzenleyip taksim eden meleklere andolsun ki, Size vaad edilen kıyamet olayı kesinlikle doğrudur. Hesap ve ceza günü mutlaka gelecektir. <Sessizlik> İçinde yörüngeler bulunan göğe andolsun ki, siz elbette ihtilaflı bir söz içerisindesiniz yufakun anhum man ufik Aldatılanlar haktan geri çevrilirler. Ulal harrasun Ellezinhum fi gamratin sehun O cehalet içinde bulunan gafil yalancılar kahrolsun. Yesaluna ayyana yawmuddin Onlar Hesap ve ceza günü ne zaman? diye soruyorlar. يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ O gün, onların ateş üzerinde azap görecekleri gündür. ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذ۪ي كُنتُمْ بِهِ Onlara, tadın azabınızı. İşte sizin acele istediğiniz budur denecektir. İnnel muttakina fi cennatin ve uyun. ma atahum rabbuhum. İnnehum kanu qabla zalika muhsinin. Şüphesiz ki takva sahipleri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 Allah'tan bağışlanma dilerlerdi. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمِحْرُومِ Onların mallarında isteyen ve istemeyen yoksullar için bir nasip vardı. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ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 Size vaat edilen sevap ve ceza da göktedir. Ve Rabb'i sema'i vel Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki size vaat edilen şey sizin konuşmanız gibi bir gerçektir.